Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e Şerefli ailesine Ve şerefli arkadaşların üzerine olsun Güzel kardeşlerim Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye Hicret edişinin Altıncı yılıydı Mücadelelerle geçen Altı yıl Hendek Savaşı'nın üzerinden Tam bir yıl geçmişti Müslümanlar sakin Huzurlu bir yıl geçirmişlerdi Mü'min toplum kendi tabi seyri içinde Ve daha bir kaynaşmış olarak yaşıyordu Toplumsal etkinlikler yapılıyordu Peygamber Efendimiz bir rüya görüyordu Rüyasında başı tıraşlı olarak Kabe'yi tavaf ediyordu Rüya bir muştuydu, bir müjdeydi, bir haberdi Umreyi muştuluyordu, müjdeliyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam O günün sabah namazından sonra Rüyasını şerefli arkadaşlarına anlatıyordu Sahabe-i kiram rüyadaki mesajı hemen anlıyordu Mescitte büyük bir sevinç halesi oluşuyordu Özellikle muhacirler Sevinçlerinden gözleri dolu dolu oluyor Bir anda gönülleri Mekke'ye uçuyordu Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanlar, muhacirler tam altı yıldır çocuklarından, eşlerinden ayrı düşmüşlerdi. Onların kalbinde altı yıldır bir ateş yanıyordu. Bir hasret ateşi, bir ayrılık ateşi yanıyordu. Ciğer farelerinden altı yıldır ayrı düşmüşlerdi. Ayrılık ateşi, Gönül dünyalarında hiç sönmeyen bir kor gibi yanıyordu. Şimdi peygamberler sultanı Mekke'yi işaret ediyordu. Yol Mekke'ye. Bütün yollar Mekke'ye çıkardı ya. İnsanın kalbi Mekke'ye akardı. Ensar seviniyordu. Medine'li müminler seviniyordu. Umre'yi hayal ediyorlardı. Kabe'yi hayal ediyorlardı. Safa Merve'yi hayal ediyorlardı. İlk kez ehli tevhid olarak Kabe'yi tavaf edeceklerdi. İlk kez Rablerini sahih bir şekilde anlayan bir konumda Kabe-i Muazzama'yı tavaf edeceklerdi. Bu anlatılır gibi değildi. Bu hal muhteşemdi. Dalga dalga dönen tavaflar yapacaklardı. Bütün varlıklarını Rabbi Rahime teslim ederek tevaf edeceklerdi. Kulun yana yana, döne döne tevaf etmesi kadar gönlünü engin kılan ne olabilirdi? Kalbine inşirah veren ne olabilirdi? Kulluğu bütün varlığında duya duya yaşamak, varoluş sırrına, varoluş iklimine girmek olurdu. Ensar sevinç iklimindeydi. Muhacir kardeşlerinin sevinçlerine daha bir seviniyorlardı. Onların hüzünlerini, sevinçlerini derinden anlıyorlardı. Bütün bu sevinçler bir rüyadan kaynaklanıyordu. Peygamberlerin rüyaları herhangi bir rüya değildi. Onların rüyaları rüyayı sadıkaydı. Bu kesin rüyalar onlara özgüydü. Onların rüyaları yolun işaretleriydi müminlere bir işaretti bir rehberdi. Peygamberlerin rüyası bağlayıcıydı. Peygamberlerin dışındaki müminlerin rüyası bağlayıcı olmazdı, olamazdı. Onlar rüyalarla amel edemezlerdi, edilmezdi. Peygamberler masumdu. Allah'ın korumasındaydılar ama müminler masum değillerdi. Onlar büyüklük, küçüklük, nice hatalar yaparlardı nice yanlış yollara girebilirlerdi. Hazreti İbrahim aleyhisselam rüya görüyordu. Rüyasında oğlunu kurban ediyordu. Saffat suresinin 10. 100. ayetinden 107. ayetine kadar geçen bölümde şöyle buyuruluyordu. İbrahim, Rabbim bana salih bir evlat ver dedi. İşte o zaman biz onu uslu bir evlat ile müjdeledik. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince, Yavrucuğum, rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. O da babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Her ikisi de teslim olup onu aln üzerine yatırınca ona ''Ey İbrahim rüyanı gerçekleştirdin, biz iyileri böyle mükafatlandırırız'' diye seslendik. Bu gerçekten çok açık bir imtihandır. Biz ona, oğluna bedel büyük bir kurban verdik. Peygamberlerin ismet sıfatı vardı. Onlar günahlardan uzak olurlardı. Onlar Rabbani muhafazanın altındaydılar. Onlar rüyaları Rabbani işaretlerdi. Rabbani emirlerdi. Onların rüyaları mümin hayatlarına yol gösterirdi. Onlardan gayrısının rüyaları ise amele konu olmazdı. Müminleri bağlamazdı. Kalpler Mekke'ye yöneliyordu. Büyük bir sevinçle hazırlıklar yapılıyordu. Peygamber Efendimiz, şerefli arkadaşlarına sadece yolcu silahı almalarını beyan buyuruyordu. Hiç kimsenin yanında kılıcından başka bir silah bulunmayacaktı. Yani yolcu silahından başka bir silah bulunmayacaktı. Müslümanlar, Peygamber Efendimizin beyanına şaşırıyorlardı. Zira bu yolculuk tehlikeli bir yolculuktu. Mekke Müslümanlar için hayır düşünmezdi, iyilik düşünmezdi. Mekke müşrikleri Müslümanları düşman olarak karşılarlardı. Bu durumda sadece yolcu silahı almak, hayatları tehlikeye atmak olurdu. Göz göre göre düşmanın kucağına düşmek olabilirdi. Hz. Ömer Efendimiz bunun vahim bir durum olduğunu düşünüyor ve ey Allah'ın Resulü! Seninle savaş halinde olan bir topluluğa giderken Gerçekten silahsız mı gideceğiz? Ebu Süfyan ve adamlarının Saldırılarından endişe etmiyor musun? Gerektiğinde kullanmak için Silahlarımızı yanımıza almamızı Gerçekten istemiyor musun? Diyordu. Hazreti Ömer Efendimizin sözleri Sahabe-i Kiram'a da tercüman olmuş oluyordu. Onların içlerinde Derin bir tedirginlik olmuştu Silahlarını almadan yola çıkmak Ve hele düşmanlığı kesil olan bir topluğa gitmek Son derece tehlikeliydi Onların yaklaşımında ciddi bir tedirginlik vardı Peygamber Efendimiz O tabi ve tatlı haliyle Ve aynı zamanda tam bir kararlılık içerisinde Ben umreye niyetlendim Ben umreye gidiyorum savaşa değil buyurdular Hazreti Ömer Efendimiz başını ve kalbini eğiyordu Allah'ın Resulü'nün kararlı olduğunu görüyor ve tam bir teslimiyetle itaat ediyordu bütün Müslümanlar içinde aynı hali söz konusuydu resul Efendimiz kararını beyan ettikten sonra onlar her zamanki gibi hemen itaat iklimine giriyorlardı Düşünceleri hemen değişiyordu Tehlike olsa, risk olsa ne olurdu ki? Önde peygamberler sultanı vardı Kararı o veriyordu Onun şerefli arkadaşları Allah'ın Resulü ile beraber nice can pazarlarına girmişlerdi Nice ölümcül tehlikelere girmişlerdi Sevgili öyle beyan ediyorsa yol onundu Yolun öncüsü oydu Onlara düşen insanlığın üstadının peşinden yürümekti Ki onlar zaten onun adımlarını izlemeyi en büyük onur bilirlerdi Yollar Mekke'ye Mekke onlar için bir yanardağ bile olsa gam değildi Tedirginliğe gerek yoktu Sahbe-i Kiram çok iyi biliyordu Allah'ın Resulü zirve boyutlarında şeffaf bir insandı. İstişareye son derece düşkündü. İstişare edilmesi gereken konuları şerefli arkadaşlarıyla istişare ederdi. Onun asil arkadaşları da açık yürekleriyle kanaatlerini dillendirirlerdi. Ama resul Ekrem Efendimiz istişareye gerek duymuyorsa o konu zaten istişare üstü bir konu demekti. Allah'ın Resulü o konularda sadece açıklama yapardı. Şerefli arkadaşları da bütün varlıklarıyla itaat ederlerdi. Bunun böyle olduğunu bildiren nice ayetler vardı. Müminlerin tasavvurlarını, düşünce dünyalarını oluşturan pek çok ayetler vardı. Resul-i Ekrem Efendimiz'in bir hayrı hadis-i şerifleri vardı. Nisa suresinin 69. ayetinde, kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu peygamberler, Sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Enfal suresinin 46. ayetinde, ''Allah ve Resul'üne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin, Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider.'' Bir de sabredin. Çünkü Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. Nur Suresi'nin 52. ayetinde: "Her kim Allah ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve ondan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir." Aksap Suresi'nin 36. ayetinde: "Allah ve Resulü bir şey verdiği zaman,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 bir halin içerisine giriyorlardı. Ölüme davetiye çıkarıldığı belliydi. Aynı zamanda çok net ve berrak bir yol vardı. Allah Resulü'nün belirlediği bir yolculuk vardı. Onu bu yola sevk edense Rabbi Rahim'di. Durum böyle olunca her taraf düşmanlarla çevrelense bile hiç önemli değildi. Plan Rahman-ı e ait. Planı uygulayan onun sevgilisi, sevgili Rasulü'ydü. Müminlere düşense bu aydınlık yolda yürümekti. Başlarına gelecek olan neyse önemli değildi. Kahrın da hoştu, lütfun da hoştu. Mevla görelim neyleyecekti ama ne ilerse güzel eylerdi. Yolculuk silahından başka bir şey alınmayacaktı. Ki Umre haram aylara tekabül ediyordu. Haram aylarda savaş zaten olmazdı. Bir de yüzyıllardır Haç ve Umre'ye gelenler sadece yolcu silahıyla gelirlerdi. Şayet gelen yolculara Araplar saldırırlarsa, Umre Haç yolcularına saldırırlarsa bundan kendileri kaybederlerdi. Hem de büyük kayıplara uğrarlardı. Yani o coğrafyada tümüyle itibarlarını kaybederlerdi. Zira Umre ve Hac yolcuları o toplumun gözünde dokunulmaz olarak değerlendirilirdi. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam